Propolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Bugün bal şarabı hakkında konuşmak istiyorum. Bilgilerin çoğunu yazarı B. Wilson, The Hive kitabından aldım. Bu kitaptan, bu kitap okumaktan çok zevk aldım. Eğlenceli bir kitap ve bu da eğlenceli bir konu diye düşündüm. Ee, bal şarabın İngilizcesi mead'dir. Ve lugat e, Türkçe'ye baktığımda bir nevi bal birası olarak tercüme edildi. Demek ki Türkçe'de bu içeceğin adı bira. Ama ben gene de bal şarabı diyeceğim. Fransız antropolog Claude Lévy Strauss'a göre insanlar yerleşik döneme girmeden bal şarabı yapmaya keşfetmişler. Bal şarabı üzüm şarabından binlerce yıl evvel yapılmaya başlanmış diye okuduğumda bana çok mantıklı geldi. Nitekim. Üzüm yetiştirmek ve ondan şarap yapmak için yerleşik düzende olmak zorundasınız. Mevsimlerce e, bakmak zorundasınız çünkü e, şarap, e, e, üzüm e, bitkilerinize. Fakat oracıkta bulduğunuz balı fermente etmekten daha uzun bir proses e, gerekiyor. Bunu şimdi söylüyorum ama daha sonra bal şarabının yapımı daha zahmetli olduğunu e, gördüm. Onunla sonra geri geleceğim. Bu antropolog yani Claude Levi strauss e, diyor ki Amazon'daki Chaco kızılderilileri Chaco'da C-H-A-C-O diye yazılıyor. Ben zannediyorum Chaco olarak söyleniyor. Ama bunu e, yanlış söylediğimi bilen biri varsa buyurun yazabilirsiniz e, ondan sonra ...gelecek programda nasıl doğru söylendiğini söylerim. Ee, i̇şte antropoloğa göre Çako'lar taş devreye en yakın olan, halen yaşayan insanlardı. Çako kızılderililerin mitolojilerinde bir zaman ihtiyar bir adam bal ve su bir karıştırma kabına bırakmış... ...ertesi gün merak etmiş, içmiş ve düşüp bayılmış... Tekrar uyandığında sarhoş olmak ne güzel bir şey olduğunu anlatmış. Ben gene de düşünüyorum ki kızıl kızılderililer mutlaka başka şekillerde sarhoş olma haberler vardı ama olsun mitolojide her şey mübah. Böylece bal ve su fermente olup ilk bal şarabı olmuş. Bal %89 şekerden oluşuyor ve su ile karıştırıldığında, Hava biraz sıcak olsa bile, biraz sıcak olsa bile çok kolay fermente oluyor. Su karışınca vitamin, minerallerin yüzdesi azalıyor ve fermentasyon başlayabilir çünkü. Değişik kitapları ve web sayfaları karıştırınca değişik bilgiler veriliyor ama birinde fermentasyonu başlatmak için mutlaka bir sitrik asit gibi bir ajan eklemek lazım diyor. Yoksa fermentasyon çok uzun süre sürüyor. Yani daha sonra e, oluşuyor. Tabii ki bu, bu detaylar mitolojide verilmiyor ama bizim için önemli değil. Bal artı su eşitler far fermentasyon. Onu hatırlayabilirsiniz. Bunu e, hatırlamakta yarar var. Çünkü yarın öbür gün aracılık yapmaya başladığınızda e, problemleriniz olmayabilir. Unutursanız benim gibi problemleriniz olabilir. Ee, çünkü bu aynı proses e, balı aralar tarafından kapatmadan alırsanız da olabilir. Yani eğer siz e, balı erken alırsanız yani kapanmayan bal alırsanız o proses oluyor. Çünkü o zaman sitrik e, asit filan ...konmadığından da onsuz da olabilir diye... ...ben kendim gördüm. Çünkü ben bir sene onun yanlışlığını yaptım. Yani arılar... ...balın içindeki suyu... ...daha yetere kadar uçurtmamış... ...olduklarında... ...ve dolayısıyla daha üstlerine bir kapak... ...yapmadan balı hasat edilirse... ...bal... ...fermente olmaya başlayabilir. Belki hatırlıyorsunuz... ...daha evvelki programlarda anlatmıştım ki... E, ...arılar... Belli bir yaşta yani onlara yaş diyorum ama tabii ki senelerce yaşamadığını biliyoruz artık e, belli günlerde e, belli hayatının belli bir bölümünde e, kanatları ile çok çok hızlı hareket edip e, oradaki e, nektarın içindeki suyu uçurtuyorlar ki hem daha kalın olsun hem daha e, e, konsantrasyon olsun ve bozulmasın diye Ondan sonra bunun üzerinden azıcık propolis ve polen karıştırarak kapatıyorlar. Yani fermantasyon için su ve bal orantısı önemlidir. Beli bir orantı üzerinde su varsa ve ısı soğuk olmazsa bu fermantasyon prosesi başlıyor. Ve sadece bu sebepten dolayı sırlanmış hücrelerine Bal almak lazım. Yani sırlanacak ve öyle alacaksınız. Çünkü eğer açık hücre varsa yani çok az bir miktar olsa da olma, bir şey olmaz. Ama yoksa balınız bozulur. O zaman anlaşılıyor ki balınızı çıkarttığınız zamanda bala hiç su damlatmamanıza dikkat etmelisiniz. Ve saklamak için kullanacağınız kavanozları kupkuru olması gerekiyor. Şimdi burada bu farmantasyon derken benim aklıma bir şey geldi hatırlıyorum. Küçükkenden hatırlıyorum. Onun için bir yan patikeye gireceğim. Ben aşağı yukarı 11-12 yaşındayken büyük dayılarımdan birinin bana çalıştığı Bolivya'dan yazdığı mektubunu hatırlıyorum. Orada eşi ile birlikte yerel Bolivyalılara eğitim veriyordu. Eşi. Eğer doğru hatırlıyorsam dikiş dersi veriyor. Büyük daim ev ekonomisi veyahut marangozluk filan. Ee, yani tam hatırlayamıyorum ne ders verdiğini ama olsun önemli değil. O bana bir me ve teşekkür mektup yazıyordu. Çünkü ben ona para göndermek amacıyla bir bahçe partisi organize etmiştim. Ve oradaki kazandığım parayı babamın yardımı ile ona göndermiştim. Neyse büyük dayım bu mektubu biraz renklendirmek için K kızıl derililerin e, yakın da olan bir bayram için nasıl alkol yaptıklarını anlattı. Oradaki kabilenin erkeklerin büyük bir terakotanın saksının etrafında oturup e, Mısır, buğday vesaire uzun uzun çiğnedikten sonra ot saksıya geri e, tükürüyorlarmış. Tükürük tabi fermentasyon için bir ajan olduğu için e, saksıda ne artık olduysa fermente etmeye başlardı. Ve ne kadar sonra hatırlamıyorum ama bu bir müddet sonra bir şekilde bir dansli fiyasta için alkollarını e, oluyormuş. Tabii ki bu hikayesini hayat boyunca unutmadım, unutamadım. Okuduğumda hafif iğrenmiştim ve evde çok güldük bu mektuba. Ama tükürüğün içinde çok kuvvetli bir e, e, fermantasyon malzeme olduğunu hala ondan dolayı unutmadım. Ayrıca birkaç e, hafta evvel, iki hafta, üç hafta evvel bahçemde çok bol olan minik minik yoz yuvarlak tatlı üzümler o kadar çoktu ki yiyemedik. E, onun için ellerimle... Onları bir e, şeye koydum, bir hafızaya koydum, hani leğene koydum. Ve ellerimle ezip iyice iyice ezdim ve süzdüm. Ve onun suyunu e, bıraktım. E, i̇lk gün şıra olarak içtik. Harika bir şıra oldu. Ama hava ve çok çıktı. Hava çok sıcaktı ve mutfağımda hemen fermantasyona başladı. Yani ekşileşmeye başladı. Üzerinde böyle bir tabaka köpük Oluştu, o köpük sonra grileşti. Ee, bunu bir iki gün evvel e, süzdüm. Ee, bir tülbentin içinden süzdüm ve şu anda aşağı yukarı on litre harika bir sirkem oldu. Ee, evet, şimdi demek ki bir sürü değişik şeylerde, şekillerde e, şarap veyahut e, alkollü içecekler yapabilirsiniz. Evet. Yani ben şarap yapmaya çalıştıysam bile ilk senede sonra sirkeye dönüştü. Ama ben o sirkeyi çok sevdim. Güzel bir sirke, şaraptan daha bile iyi. Onun için böyle bir şarkı düşündüm ki Lee Hazelwood ve Nancy Sinatra'dan Summer Wine. Çünkü aşk da bir nevi şarap etkisi yapabiliyor. Strawberries, cherries and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 Summer wine, strawberries, and cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is. Shining in my eyes My silver spurs were gone My head felt twice its size She took my silver spurs A dollar and a dime And left me craving for More summer wine Oh, summer wine Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made. Ee, tekrar bal şarabına dönelim. Ee, Kızılderililer Bolivya'da nasıl alkol yaptıklarını duyduk. Ee, fakat aklın yolu bir. Ee, Yunanlılar, Romalılar, Kertler, Slavlar ve İskandinavlar hepsi bal şarabı kutsal bir içki olarak görüyorlardı. Hani e, sarhoş olduğundan insanı değişik bir düşünme veya düşünmeme ...planına götürüyor. E, kendin, kendinden e, çıkabiliyorsun. Eğer bunu yapacak malzemeden az miktar veya elde etmek zorsa... E, ...bu malzemenin kutsal olarak olması e, doğaldır diye düşünüyorum. E, İngiltere, Wales'de kral her sene bir fıçı bal şarabı hakkı varmış. Bunun bir nevi vergi olarak e, algılana, algılanabiliyoruz. İngilizce'deki bal şarabın adı mead demiştim. E, sanskritçe, sanskrit'teki kelime madhu m-a-d-h-u ve bir sürü dillerde ondan türen kelimeler var. Yani mead de herhalde oradan geliyor. Örneğin eski Almanca'da medhu ...Litvanya'da meduz, Rusya'da myod ve İsveç'te myod deniliyormuş. Ee, Romalılar saf bal şarabın yanında üzüm suyu veyahut gül yaprakları veyahut sirke ve tuz da karıştırıyorlarmış ve bu şekilde değişik bal şarapları yaparlarmış. ...Nors tanrıcaların en büyüğü Odin'in sürekli bal şarabı veren bir keçisi varmış. Bu da çok enteresan buldum. Riyayette göre vikingler mağlup ettikleri düşmanların kafataslarından bal şarabı içerlermiş. <gülüyor> evet, böyle güzel e, bilgiler vardı bu kitapta. E, İngiltere'de bal şarabı bilhassa... 1200 ve 1600 arasında, senelerin arasında çok popülermiş, Jacobin İngiltere'de yemekler, Yemek Tarifeler kitabı yazan ve aynı zaman karısının zehirlendiğine şüphelendiği Sir Kenelm Digby kitabında bal şarabı için yüzden fazla tarife veriyormuş. Ee, ancak bu bilgilerin aldığım kitabı yazarına göre güzel bal şarabı bulmak son derece zormuş. Çoğu zaman öksürük şurubu gibi bir şeyler çıkmış, çıkıyormuş. Bu da benim şarap yapma hayalim sirke yapmaya dönmesi gibi. Yani, ama daha efer söylediğim gibi ben o sirkeleri bulduğumdan çok memnunum. İnternetten bal şarabı yapmak için şimdi bir reçete, bir tarife var. Ee, yani %12'li alkolu 10 litre bal şarabı yapmak için 3,5 kilo bal, portakal, limon suyu ve normal su, maya, maya, tuz, pekto enzimler, tanin karıştırılıp pamuk ile ağzını kapatalan, bir şişeye koyup 20-25 derece sıcaklıkta 2-3 gün karanlık bir yerde bırakmak gerek. Sonra 7 litre su kaynatıp Su 40 derece olunca ekstra bal içine eritilecek ve 20 derece olunca her şey karıştırılıp kapatılır ve karınlık bir yere mayalanması 2-3 ay devam etsin. Sonra tekrar temiz bir şişe veya küpe alınıyor ve tekrar mayalanacakmış. Ancak 15-20 ay sonra şişelenebiliyormuş. Yani uçak kızıl derili mitolojisindeki amca bu işi nasıl bir gecede yaptığını çok merak ediyorum. Demek ki o kadar göründüğü kadar kolay değilmiş. Ben denemek niyetle dilim. Eğer sizler başarı ile yapan sizlerde e, başarı ile yapan biri varsa ve bunu paylaşmak isterseniz Buyurun Propolis programı gmail.coma yazabilirsiniz. Fakat balın kendisi, bir sürü yemek tariflerde de e, kullanılıyor. E, ben de bal ili yapılan bir Hollandalı tatlı size anlatayım. Kendim hiçbir zaman yapmadım. Çünkü balı pişirmek için kullanmaya yazık buluyorum ama. Burada geleneksel bir Hollanda tatlısı belki hoşunuza gider. Yani duymak hoşunuza gider. Adı Tay Tay. Ter tercümesi çok zor. Ama e, Tay... Sert fakat kırılgan olmayan yani sert bir kayış gibi bir şey ee, diye tercüme edebilirim. Biraz Türkiye'deki pekmez sucukları gibi ama unlu. Yani yemesi kolay sayılmaz. Herhalde onun için zaten senede bir kere yiyoruz. Sadece 5 Aralık Sinterklaas e, kutladığımızda e, yani bizim Noel babamızın doğum gününde... E, kutladığımız zaman yiyoruz. Eski bir tarife. Evet. Eğer bir merak ederseniz söyleyeceğim. 250 gram çavdar unu, 250 gram buğday unu, 250 gram bal, 250 gram pekmez, elimetre metre su, bir çay kaşığı anason tuhumu ve tarçın, yarım çay kaşığı sencefil, biraz rendelemiş küçük Hindistan cevizi, iki dolu çok dolu çay kaşığı baking powder. Tüm bunları karıştırılır. Bal, pekmez ve su tencereye konulup likit olana kadar ısıtıyorsunuz. Biraz soğuyunca unları, bu karıştırılmış unları içine karıştırıyorsunuz. Bir saat rahat bırakıyorsunuz ve sonra tatları koyuyorsunuz. Yani tarçın vesaire koyuyorsunuz, baking powder vesaire. Baking powder herhalde daha HF konuluyor. Çünkü bir saat bıraktığınıza göre o biraz şişmesi lazım. Fırını önceden 220 dereceye ısıtıyorsunuz ve oklava ile bir tabaka haline getiriyorsunuz. Üzerinde karıştırılmış yumurta sürüyorsunuz ve fırın kağıdı üstünde 7 dakika pişirin. Şimdi eskiden bunu e, ahşap kalıplara konuluyordu. O ahşap kalı kalıplarda e, genellikle bir... Adam e, e, oyulmuştu. Yani ve e, bu ahşap kalıp tezgaha konuluyor. Sizin o buldu, bulduğunuz e, neden denir ona malzeme işte karışı, karışımı bu kalıbın içinde konuluyor ve oklava içine itiliyor ve kesiliyor. Ve ondan sonra... Onun kalıbını aldığınızda o adam yani bir adam adam kalıbı bir e, taytaydan bir adam çıkıyor ve onu pişiriyordunuz ve e, ona da o da genellikle e, genç kızlara veriliyordu ve ona e, sevgili deniliyordu yani taytaydan bir sevgili e, veriliyordu vrijer e, e, bir aşık e, diye söyleniyordu e, evet bu kadar bugünlük fakat bir şey e, anlatmak istiyorum size çünkü e, belki e, bahçeniz veyahut balkonunuzda sebze veyahut başka şeyler yetiştiriyorsunuz ve onu yapan insanların dikkatine veyahut sadece merak insanların dikkatine e, 7 Eylül bu önümüzdeki pazar günü e, Zeytinburnu tıbbı bahçesinde tohum takas şenliği olacak. Zeytinburnu'nda e, güzel bir e, bahçe var. Bu tıbbı bahçesinde e, çok e, çeşitli otlar ve bitkilere bakılıyor. E, hatta çok fazla temiz, tertemiz e, yapılmıyor orada. Çünkü kendiliğinden rüzgarla gelen tohumlar bile e, bırakıyorlar. Belki değişik bir şey çıkar, bahçemizde olmayan bir şey çıkar diye. E, ben son gittiğimde orada bir su havza, küçük bir su ...yapıyorlardı da e, ki orada da e, değişik hayvanlar gelsin e, ve e, aynı zamanda e, kovanlar var. Şimdi ben gittiğimde aşağı yukarı üç tane kovan vardı hatırladığım kadar ama şu anda kaç tane kovan bilmiyorum... Ama bu e, oradaki ortam için çok güzel bir şey yani hem kovan var hem e, değişik bitkiler var. Her bitkinin yanında isimleri yazıyor e, öğrenebilirsiniz ve ayrıca da o e, merkezde değişik değişik kurslar da e, yapılıyor. Mesela e, hangi bitkilerden hangi renkler yapabilirsiniz ve kumaşları e, onunla e, boyayabilirsiniz vesaire. Ee, orada eskiden Beih e, yani eskiden e, Merkez Efendi diye e, biri varmış ve Merkez Efendi e, orada bu bölgede daha ılımlı bir mini iklim olduğu için bitki, e, tıbbi bitkiler yetiştiriyordu ve aslında e, bunu tekrar yapmaya çalışıyorlar ve böylece e, insanları tekrar bilgilendirmeye çalışıyorlar. Evet e, bugünlük, bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. İki hafta sonra görüşmek üzere. Propolis. Arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer.